Toprağında da vardır bir kişiliği Her insanın nasıl bir iklimi varsa Bir toprağı anlatmak değil mi ki Bir insanı anlatmaktır biraz da 870 yılında Maveravi Nehir'in Vesiç köyünde bir çocuk dünyaya geldi Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerde Aşkın ve cümle duyguların dili olan Müziğe sığınan bir Bozkır insanıydı o. Duyguların ezgiye dönüşürken oluşturduğu ahengi sevdi, ritmi, coşkuyu ve hüznü sevdi. İşte bu yüzden asıl uğraşı felsefe olmasına rağmen işitilir işitilmez kaybolan ve anısından başka bir şey kalmayan seslerle. Sadece 9-10 yılını doğduğu köyde geçirmişti. Bundan sonraki yaşamı Bağdat'tan Şam'a bütün ilim merkezlerine dolaşmakla şehirden şehire göç etmekle geçecekti. Düşünceleriyle insanların ufkunu açarken müziğiyle ruhları doyuran bu efsanevi isim Ebu Nasr Mehmet bin Tarhan bin Uzlu el Farabiden başkası değildi. İlk tahsilini dini eğitim ve dil bilimleri konusunda almıştı. Daha sonra Samaniler devletinin hakimiyetinde önemli bir eğitim ve kültür merkezi olan Faraba gelerek fıkıh, hadis ve tefsir okudu. Burada bir süre kadılık yaptı ve ana dili olan Türkçe'nin yanı sıra Farsça, Arapça, Süryanice ve Latince'yi öğrendi. Dönem Maveraünnehir'in ...Farab gibi en uzak köşelerindeki şehir ve kasabalarda dahi entelektüel bir uyanışa ve faaliyete sahnedir. İnsanlığın o güne kadar edinmiş olduğu bütün bilimsel ve felsefi birikim doğuya aktarılıyor. Sultanlar ve varlıklı insanlar kitap toplamak için uzun yolculuklara çıkıyorlar. Fethedilen ülkelerden cize yerine kitap istiyor halifeler. Çarşılarda dini, felsefi, bilimsel tartışmalar yapılıyor. Bağdat ve Şam'ın görkemli satanelerinde ise astronomi çalışmaları. Medreseler yükseliyor bozkırın ortasında, kütüphaneler, şifahaneler ve ulu mabetler. Ve elbette doğuyu aydınlığa boğacak büyük üstatlar. Öyle bir meşaledir ki yanmaya başlayan her meraklı zihin bu ateşten kendine düşen payı alır. Ve her büyük deha bu ateşe kendi korunu bırakır. İşte İpek yolu üzerinde önemli bir merkez olan da bir genç adam kervanlara Aristo kitapları ısmarlıyordu. Kendisini Üstad-ı Sani, yani Aristo'dan sonraki ikinci üstad yapacak olan zihni hazırlığını yapıyordu çünkü. Orta çağlarda filozof olmak, tıpta dahil olmak üzere her şeyi bilen, bütün ilimleri kuşatan insan anlamına geliyordu. Bilimde ihtisaslaşma ve iş bölümünün olmadığı bu dönemlerde yetişen her alim, sanatın ve bilimin hemen her alanında bilgi ve fikir sahibiydi. Yani ansiklopedist. Biruni aynı zamanda bir edebiyatçı, İbn Sina bir yer bilimci, Ömer Hayyam bir astronom ve matematikçiydi. Farabi ise sadece büyük bir felsefeci değil, aynı zamanda ...bir bestekar, icracı ve müzik kuramcısıydı. Çeşitli kaynaklar, onun başta ud ve kanun olmak üzere bazı çalgılar çaldığı... ...bu çalgıları geliştirdiği, sesin ahengini matematik hesaplarla ölçtüğü... ...ud çalmada büyük mahareti olduğu konusunda birleşirler. Farabi'nin, uduyla bir musiki meclisinde bulunanları önce güldürdüğü... ...ardından ağlattığı ve nihayet hepsini uyutarak çıkıp gitti dilden dile anlatılır. Şark musikisinin bu ilk büyük üstadını daha sonra i̇bn Sina, Safiddin-i Urmevi ve Abdülkadir Meragi gibi büyük musiki üstadları takip edecektir. 40 yaşına kadar ilim tahsil etmek amacıyla Taşkent, Semerkant, Buhara gibi şehirlere ve Horasan bölgesine seyahatler yapan Farabi, insanların en yüksek iyiyi elde etmek istiyorlarsa, hiç olmazsa şehir toplumu büyüklüğünde bir topluma ihtiyaçları olduğuna inanıyordu. İşte bu düşünceden hareketle doğmuş olduğu toprakları terk edip bir ışık kenti olan Bağdat'a doğru yola çıktığını görüyoruz başında Türk kalpağı ve üzerinde uzunca bir kaftan var. Ayağında ise sivri uçlu Yemeniler. Çevirmenlere çevirdikleri kitapların ağırlıncı altın ödendiği, dönemin en parlak zekalarının buluştuğu Bağdat ileride İslam felsefesinin kurucusu olacak bu garip giyimli yabancıya çok çabuk alıştı. Gerçi tercüme faaliyetinin bir ihtiras halinde sürdüğü 9. yüzyıl geride kalmıştı. Huzur ve barış dolu günler de öyle. Yine de Farabi bu şehirde 20 yılını geçirdi. Ebu Bekir bin Sarac'dan gramer dersleri aldı. Nasturi alimi, Metta bin Yunus'tan ve Yuhanna bin Haylan'dansa mantık dersleri. Aynı zamanda, Bağdat'ın muhteşem kütüphanesinde Aristo'nun o zamana kadar yapılmış bütün tercüme ve şerhlerini okudu. Bu okumalar sonucunda, yazdığı şerhlerle İslam dünyasında Aristo'yu en iyi anlayan ve Aristo mantığını en iyi yorumlayan düşünür olarak şöhret buldu. Öyle ki, Farabi'den 30 yıl sonra doğan İbn Sina, tam 40 kez okuyup da bir türlü anlamadığı Aristo metafiziğinin anahtarını Farabi'nin bir eserinde bulmuştur. Siyaset ve felsefe üzerine yazıları, müzikle ilgili teorik görüşleri o günün dünyası için çok yeni ve belki de bu yüzden anlaşılması güçtü. Orijinal fikirleri ilme ve müziğe olan uhkufuyla muhakkak ki itibar gördü. Ama felsefede açtığı çığır hakkıyla anlaşılmadı. Onun entelektüel yalnızlığını gideren ve düşüncelerini gerçek anlamda anlayan ilk kişi i̇bn Sina oldu. Farabi, el başlattığı meşâi akımına kendi inanç ve kültürünün temelini oluşturan ulûhiyet, nübüvvet ve ahiret akidesinin yanı sıra eflatun ve yeni eflatunculuktan aldığı bazı unsurları da katarak eklektik bir sistem kurmuştu. Akılcı bir felsefe olan meşâilik, kelime olarak Aristo'nun izinden gidenlere verilen isimdi. Bu sözcük, Derslerini gezinerek veren Aristoteles'in okulu Peripatos'un Arapça'daki karşılığıydı. Bugün bu felsefi akımın en önemli üç temsilcisi Farabi, İbni Sina ve İbn Rüşt'tür. <Gülüyor> Bütün ilim dallarına vakıf olan Farabi, tek bir felsefe mektebi olduğuna inanıyordu. O da hakikat mektebiydi. Doğru bir şekilde anlaşılan dinle, felsefe arasında bir çatışma olamayacağı düşüncesinden hareket ederek, dinin ve felsefenin hakikatini uzlaştırmaya çalıştı. Çağının en acil entelektüel ihtiyaçlarından biri buydu çünkü. Müslümanlara dini inançlarından uzaklaşmaksızın ilim ve felsefe yapmanın mümkün olabileceğini ortaya koymaya çalıştı. Onun bu çabası hem İslam düşüncesini hem de kendisinden sonra gelen filozofları derinden etkiledi. Faravi Bağdat'ta insanları huzur ve mutluluk içinde yaşatacak bir devlet düzeni ve böyle bir düzeni sağlayacak faziletli devlet adamlarına duyduğu özlemle Medine Tül Fazılayı yazmaya başladı. Bu eserinde toplumsal hayat için bir örnek ve mükemmel bir şehir tasvir eder ve Eflatun'un devletinden esinlenerek kendi ütopyasını kurar. Bu eserde iyi insanın kötü toplumda bir yabancı bir garip olduğunu söyleyen Farabi şu satırları düşüyordu. Böyle bir insan eğer yaşadığı süre içinde bir yerde mükemmel devlet gerçekleşiyorsa içinde yaşadığı toplumu terk etmeli... ...ahide olduğu yere gidip oraya yerleşmelidir. Özlemlerine, ideallerine en uygun yer gibi görünen Bağdat'ta ne tür hayal kırıklıkları ve huzursuzluklar yaşadığı hakkında bilgimiz yok. Ancak... Dönemin Bağdat'ında siyaset ve mezhep kavgalarının olduğu, İslam dünyasında üç ayrı halifenin hüküm sürdüğü, Bağnazların felsefeye ve özgür düşünceye yaptıkları hücumlar düşünülecek olursa, böylesine büyük bir zekanın kalabalıklar içinde nasıl büyük bir yalnızlık duyduğunu kestirmek zor değildir. Bağdat karışıktır. Bağdat huzursuzdur. Farabi de öyle. Alasın gayri ağlayanlar Dehrin dağıtı dağra Nice yangınlar çıktı suyunda Nice savaşlar Küle döndü sokaklarında Güzeller Gül bakışlar Yine de ümit var Gün dönecek yine de Gelecek saadet saati Rahmet inecek izbelere Saklıyor gamını şimdi Umutlu yabancı Bağdat bir koca karı Geçmiş gençliğin baharı. Kayıp zamanlarda ara artık işveri yâri ve tâcu. Bu dizelerin sahibi Ebu Temmam, dokuzuncu yüzyılda yazmıştı şiirini. O günden bugüne daha nice yangınlar çıktı suyunda, nice savaşlar. Bağdat kütüphanesindeki ilk büyük yıkımı Moğol hükümdarı Hülagu yapmıştı. Yeni bir yüzyılın şafağındaysa, Bağdat'ta bütün dünyanın gözü önünde ikinci bir kitap katliamı yaşandı. Yakılan ve yağmalanan bu kütüphanede hepimizin geçmişi vardı, şimdi yok. Farabi, İslam kültürünün ilk beşiği olan Suriye'ye doğru yola koyulduğunda 71 yaşındaydı. Kim bilir yanında kaç parça eşyası, kaç kitabı, ruhunda ne fırtınalar vardı? Tan yerinin ağırmasında Hüseyin'i, güneş yükseldiğinde Rast, kuşluk vaktinde Bu Selik, gün batımında İsfahan makamının insan psikolojisi üzerinde etkili olduğunu söyleyen Farabi'nin bu uzun yolculuğunda hangi makamın ona denk düştüğünü bilmiyoruz. Ancak Yaşı ilerledikçe tasavvufi yaşantıya yöneldiği ve musikiden hoşlanan bir ruh hali içine girdiği biliniyor. Asi Nehri üzerindeki devasa su dolaplarının yanından geçti kervan. Şairler, asi üzerinde ağlayan tahtalar diyordu bunlara. Görkemli bahçelerin içinden geçti. Ve bedeni anka kuşuyla kucaklaşan kalenin önüne geldiler. Halep'in Meltemleri üzerine şairlerin şiirler yazdı ve Halep Emiri Seyfüddin Devlen'in sarayı bütün alim ve sanatçıların itibar gördüğü bir yerdi. Farabi Bağdat'ta yarım kalan çalışmalarını Halep Emiri'nin yanında sürdürdü. Bize ondan yüzün üzerinde eser kaldı. Çalışmalarının içinde, felsefeye başlamadan önce bilinmesi gerekenler başlıklı risalesi, Yunan felsefi ekollerinin indeksi şeklindedir. İlimlerin sayımı, İslam düşünce tarihinde kendi türünde bir ilk teşebbüstür. Bu eseriyle Farabi, İslam dünyasında ansiklopedi geleneğini kuran insan oldu. Mısır ve Endülüs medreselerinde kitapları okutulan filozofun İlimlerin Sayımı adlı çalışması başta Roger Bacon olmak üzere Rönesans'ın fikir adamlarının yararlandığı temel kaynaklarından biri olacaktır. İbranice ve Latince çeviriler yoluyla Yahudi ve Hristiyan skolastikini etkileyen Farabi'nin Et-Talimü'sani isimli felsefe ansiklopedisi ise Samani hükümdarının davetiyle gittiği Mavera -ün Nehir'de yazılmıştı. Aristo'yu İslam alemine tanıtması kadar şimdi kayıp olan bu felsefe ansiklopedisiyle El Muallim Üssani ünvanını aldı. Talep emiri Seyfüt devlenin yanına geldiğinde edindiği bütün dostlarını, talebelerini, şehrin iklimini ve ortamını geride bırakmıştı. Ama buradaki hayatı da ilerlemiş yaşına rağmen dolu dolu geçti. Eski felsefenin en önemli merkezlerinden olan İskenderiye'yi görmek için Seyfüt devlenin Mısır seferine katıldı. Emir'in Şam'ı fethetmesi üzerine ise onunla birlikte Işığın doğduğu yer veya İslam ülkelerinin yüzüğü diye adlandırılan Şam'a geldi. Bu cihanın peşin açan çabuk solan goncası olan Şam'da geçirdi son yıllarını. Seyahların bahçe içinde bir şehir olarak tasvir ettiği bu şehirde tıpkı Aristo'nun yaptığı gibi derslerini gezinerek verdi. İslam dünyasının ilk filozofuydu o. İlk ansiklopedi yazarıydı. Çağ İslam felsefesinin kurucusuydu. Arapçaya felsefe dili olma özelliğini kazandıran bilgindi. İnsanın mutluluğa ancak felsefi bir yaşantıyla ve uygun bir zihinsel eğitimle ulaşabileceğine inanıyordu. İşte bütün ömrünü İnsanın dünyaya gelişinin ve varoluşunun sebebi olan mutluluğa ulaşmak için çabalayarak geçirdi. İç özgürlüğünden, düşüncelerinden asla taviz vermeden bu inancına uygun bir hayat sürdü. İlk soluğunu maveray Nehir'de almıştı, son soluğunu serin kuzey rüzgarlarının mestedici kokular saldığı Şam'da bıraktı. 80 yaşındaydı, hiç evlenmemişti, mal mülk edinmemişti ama insanlığa muhteşem bir miras olarak adını ve eserlemişti.